Teşehhüdde okuduğumuz Kema bereketullahi İbrahim ve ala ali İbrahim ifadeleri Resuluna anne babasına da şamil midir? Peygamber Aleyhisselam Hz. İsmail Aleyhisselam'ın soyundan geldiğine göre Ali efendimizin anne babasının mümin olup olmadığı konusunda ulema arasında bir ihtilaf var. Ee, bu konuda yazılmış mıs takil eserler de var. Ali Yulkari merhum ee, İmam Suhiti'nin bu konuda 5-6 tane risalesi var. Onlara reddiyeler yazmış. Ailesi-i Efendimizin annesi de babası da küfür üzere öldü diye müstakil reddiyeler yazmış, risaleler yazmış. Ondan sonra fakat ömrünün son demlerinde bu görüşünden vazgeçmiş. Efendimiz'in annesinin de babasının da iman üzere öldüğünü söylemenin daha doğru olacağı görüşünde karar kılmış. Allah-u Alem doğrusu da budur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in annesine babasına hak bir peygamberin daveti tebliği ulaştı da onlar inkar ettilerse o zaman cehennemliktirler deriz. Ama böyle bir davet onlara ulaşmadı. Onların da şirk üzere öldüğünü gösteren elimizde bir delil yok. Abdülmuttalip'ten biliyoruz ki e, hani o Ebrehe'nin askerleri Kabe'yi yıkmaya gelmişti de onun da develerini almışlardı. 200 tane deve önemli bir e, yekün. Develerinin peşine düştü. O zaman dediler ki ya bu Kabe yıkılacak sen develerinin peşindesin. Dedi ki Kabe'nin sahibi var o onu korur. Benim develerimi kim koruyacak? Dolayısıyla bir tek Allah inancı var orada. Ee, çok muhtemeldir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın annesinde de babasında da bu inanç vardı. Ama onlara hak bir peygamberin tebliği, daveti ulaşmamıştı. Onlar e, bu tebliğin kesintiye uğradığı bir dönemde, fetret döneminde yaşadılar. Dolayısıyla onların tevhid üzere öldüğünü söylemek en doğrusudur. Dolayısıyla alim, e, aba diyeceğiz ona. Ama Hazreti İbrahim'in alinin içine girerler mi? Girerler.